Merhaba, haftalar haricinden sanat programındayız. haftalar haricinden sanat programındayız. Ben Çelenk. Şu anda New York'ta Columbia Üniversitesi'nin atölyelerinde sanatçı Barış Göktürk'le birlikteyim. Hatırlatmak adına Barış Göktürk'le daha önce Şubat ayında yanlış hatırlamıyorsam, bu istede Yani Meksiko'da e, buluşup bir kayıt yapmıştık. O da o dönem hatta Meksika civarında yaptığı residency programlarından ve o coğrafyadaki araştırmalardan da bahsetmişti. Bir başka hatırlatma adına da geçtiğimiz e, yıl Pera Müzesi'nde Mektep Meydan Galatasaray adlı. Hem Galatasaray Meydanı'na bir hafıza mekanı olarak hem de Galatasaray Lisesi'ne odaklanan bir grup sergisinde Barış'ın Cumartesi adlı, Cumartesi annelerine de referans veren bir çalışması yer alıyordu. Uzun yıllardır New York'ta yaşıyor. Zaten bu kaydıda New York'ta gerçekleştiriyoruz. Lise sonrasında taşındığı New York'ta Hunter College'dan bir resim alanında yüksek lisansı var. Şu anda hem ders veriyor hem kendisi öğrenci. Değil mi Barış? Evet. Ee, i̇kili bir durum var. Çünkü bir taraftan bazı üniversitelerde ders veriyoruz. Şimdi onlara soracağım. Bir taraftan da resim yüksek lisansının üzerine e, o da seni, sana yetmemiş olacak <gülüyor> ki Columbia Üniversitesi'nde bu sefer heykel alanında ikinci bir Güzel Sanatlar yüksek lisansı yapıyorsun. Şu anda da zaten bu dünyadaki atölyem değiliz. Nereden bu şey başladı. Öncelikle hatta şuradan gelelim. Yani New York'a ne zaman geldin? Burada şimdiye kadar neler yaptın? Kolombiya'daki ikinci yüksek lisans macerasına nasıl atıldın? Yani New York'a 2001'de geldim. Ee, yani işte okula geldim lisans yapmaya. September'larından yani 11 Eylül'den bir hafta önce geldim. Sonra bir hafta sonra 11 Eylül oldu ve hani o süreçte bir şekilde devam ediyor aslında yani New York Amerika için, onun parçası gibi yani hayat benim de hayatımı etkileyen uzun bir süreç oldu o sonuçta. Ee, işte okudum, burada kaldım, çalıştım, bir süre e, yani ilk ilk yüksek lisanstan sonra bir süre e, eğitim e, deneyimim oldu, hala devam ediyorum ve sanatını, kind of pedagojik alanını hep sevdim ben yani bir, birilerine bir şeyler anlatmak, onlardan bir şeyler öğrenmek, bir atölye ders ortamındaki paylaşım, farklı bir paylaşım, daha yani hızlı bir geri dönüşümü olan bir paylaşım benim için yani. Bir hafta bir şey konuşuyorsunuz, gelecek hafta, bir sonraki hafta hani onunla ilgili bir takım şeyler ortaya çıkmış oluyor ve o paylaşım bana e, Paylaşım bana şey geldi beni besleyen bir şey oldu hep şey de mantıklı geldi yani eğer ben bir yerde ders veriyorsam hocalık yapıyorsam çimluk içinde hani başka bir yerde de öğrenci olmak hani işin doğasını o sistemin o ekosistemin elemanlarının farklı yerlerinde kendimi bulmama yani o bana mantıklı gelen bir ekosistem oldu diyeyim. Yani hem hem öğretmen hem öğrenci olmak. Zaten öğretmenlik yaparken bir çeşitli öğrencilikle yapıyorsunuz kendi içinde ki. öyle bir özellik var. Ama hani onu biraz daha şey oldu açmış oldum yani. ben. Peki ne kadardır Kolombiya'dasın? Burada neler yapıyorsun? Burada da open stüdyolar da oluyor anlamı kadarıyla değil mi? Yani atölyelerinizi, kapısını, dışarıdan küratörlere, araştırmacılara, eleştirmenlere ya da ziyaretçilere açtığınız dönemler de oluyor. Evet aslında çok açık bir program. Yani program 2 senelik bir program. Ben bitiriyorum. Yani hmm. Mayıs'ta mezun olacağım yönetimler için de. Bu programın doğası bir, gereği biraz böyle bir program yani sürekli bir etkileşim içindesiniz yani benim bölümüm kağıt üzerinde heykelim ama herkes birbiriyle çok çalışmaya iten bir program ee, aslında departmanlara bölünme yok okulda herkes aynı yerlerde aynı insanlarla bir arada ve dışarıdan çok dediğin gibi gelen insan var ve çok yani etkileşim açık bir program. Bir de Kolombiya'nın genel yani kampüsü başka departmanlar antropoloji olsun, felsefe olsun, sanat tarihi olsun. buralarla burada Oralarda öğretim görevlisi insanlar da sanat departmanı çok ilgili, çok farklı konuşmalar ve bir şeyler yapma ihtimalleri oluşuyor. Güzel. O açıdan benim için çok iyi oldu. Peki ister istemez pratiğin biraz daha heykele doğru da evriliyordur. Ya da daha çok heykel medyumu üzerine de düşünüyorsundur. Mesela atölyede biraz daha pratiğin oyuna evrildiğine dair bir şeyler hissettin mi? Ya da bir şeye evrildi mi? Onu diyeyim. Bu ikinci Kolombiya deneyiminde tecrübesinde. Şu bir, bir buçuk yıllık süreçte. Yani şeyin yardımı oldu. Zaten bu dediğim gibi bu mikyumlar yani e, malzemeler arasındaki hani bir kere bir geçiş yaptıktan sonra resimden açıldıktan sonra o o geçişte çok önemi olmamaya başlıyor Kesinlikle. zaten Hı -hı. hani benim için dolayısıyla o ayrım çok şey bir ayrım değil bu noktada ama e, bu o geçiş yani e, heykelsi mekanizmalara geçiş bende zaten Kolombiya'dan önce başlamıştı hı hı. yani New York'taki yaşam şartları, iş dinamikleri, atölyeyle olan zaman, mekan ilişkileri, şehirle olan ilişkiler nedeniyle zaten daha hani heykelsi, yani heykelden bu da kısıtta yani e, parçalara bölünebilen modüler, kendini tekrar e, birleştiren, ayrılan böyle o, o tarz bir hani gerilla pratik üzerinden bir heykel pratiğiydi zaten. Yani çok basit manada benim New York'ta bir sanatçı olarak e, bir noktada okuldan sonra hani atölyemde resim yapayım gibi bir müksüm yoktu. Yani ya herhangi bir yere ders vermeye gidiyordum ya başka bir neslanlık yapmaya gidiyordum. Hep, hep metrodaydım ve hani metroda yapılan desenlerin heykelleştirilmesi üzerine bir pratik oluştu. Yani Biraz şartlar üzerinden oluştu hı hı. ama Ya bu benim için çok iyi oldu. Çok memnunum yani şartların e, işi, işleri ve o yönleri dikte etmesinden. Peki New York'ta yaşayan bir sanatçı olarak ifadesini kullandın. 2001 yılından beri de buradasın. Buraya dair işlerin var mı, araştırmaların var mı? New York kenti senin pratiğini, araştırmanın ne yönünde etkiledi ya da ona cevap veriyor musun? Evet yani hani Amerika için genel bir şey kanısı vardır ve doğru tabii. Hani tarihsel açıdan ben işlerimde genelde tarihsellik üzerinden bir çıkış noktası olabiliyor. Yakın tarih ya da hani daha eee daha da uzak tarih belki geçmiş gelecek arasındaki bir tabii köprüler var. Ama hani tarihle ilgiliyim. hani Amerika için böyle bir tarih tarihsizlik hı <gülüyor> hı intibası <gülüyor> da var. O da doğru. Hani New York çok kısa zamanda çok katmanlaşmış bir yer ve hani kendi tarihi çok da çok da delice sahip çıkan bir yerde edilir. O resimde katmanlar çabuk oluşuyor ve çabuk yok oluyor. Yani aslında o açıdan çok zengin bir yer. Ee, ama hani işte bu son e, son senene kadar aslında çok da direk bir proje yapmadım hiç. Ee, ama şu anda e, burada e, Lower Manhattan Cultural Council aracılığıyla <Gülüyor> Governor's Island bir adada yani New York Harbor New York limanının parçası olan o adalar bütününden birinde yani bu adaların en ünsü mesela Ellis Island'dır. Hani ilk şeylerin geldiği, eee göç eden insanların Amerika'ya ulaştığı ilk noktadır orası mesela. Karantina bölgesinde galiba. Tabii değil tabii mi? orada karantinaya alınırsınız, hani oradan bir oradan bir okey alınca da yani yeni bir hayata başlarsınız çünkü. Hani o o bir, bir alanlardan biri o hani governors ayının biraz daha e, farklı bir tarihi var onun asker e, üssü gibi e, farklı farklı zamanlarda farklı işlevleri olan bir yerde bana bir residency teklif edildi şu an onu yapıyorum e, Kasımın 2020'sine kadar orada yaptığım proje su üzerine e, su suyun e, hem hani doğa ile olan ilişkisi hem de ekonomik olan ilişkisi Hı -hı. çünkü New York limanına suyun gelişi çok yönlü. Yani bir New York'un kuzeyinden akarsu yani Hudson Hatsun River üzerinden evet. gelen ciddi bir tarihsel ekonomik şey var, trafik var. Yani Hı -hı. New York'u inşa eden ham madde. Taşımacılığı yani... değil mi? Onlar üzerinden. Tabii. Oradaki madenlerden mermer olsun. Hı -hı tahta olsun gereksinmeleri tarihsel olarak o, o su üzerinden geliyor New York'a. E bir de okyanus boyutu var yani insan insanları taşıyor okyanus. İnsanlar onların fikirleri yani hani kültürleri, kültürleri enerjileri ve hani Amerikan rengi doğru <gülüyor> asıklıkları ama bir yandan rüyaları ve tabii. yani istekleri hani bu bir bir yandan bir illüzyon tabii ama hani o ciddi bir enerji ve o enerji de yani yeri geldiğinde e, sömürülen Yeri geldiğinde kullanılan ciddi bir ham madde. Ben de bu yani e, fiziksel e, ham madde işte taş, e, ağaç bir yandan da hani e, antropolojik yani insansal ham madde, enerji, fikir e, ikisinin bir yere geldiği bir yani e, hani boiling pot deniliyor. İkisinin bir yere geldiği bir yer tarihi olarak New York limanı. Şimdiki işlevi başka artık bu bu tarz ekonomik, endüstriyel şeyler New Jersey'e kaymış durumda. Yani daha çok turizm üzerinden dönen bir yer ama çok ciddi bir tarihi olan bir yer. Öyle bir proje yapıyorum. Su üzerinden gidiyor yani. Nedir proje. ama biraz daha belki açmanı isteyebiliriz bunu. Nasıl, nasıl bir şey göreceğiz ya da neyi araştırıyoruz spesifik olarak? Yani projenin bir kısmı bunun için e, Kolombiya'dan da bir grant aldım Yani biraz e, destek aldım. E, destek aldığım kısmının projenin kısmı e, New York'un kuzeyinde hala işlevsel olan, bir yandan tarihsel olan, New York'a e, malzeme tedarik eden ...yellere gitmek ve orada bir takım röportajlar ve video üzerine bir takım çalışmalar yapmak. Sözlü tarih gibi. Evet yani biraz bu hani heykel, benim için bir spekulatif heykel alanı bir yandan da e, bir konuyu ya da bir fikri e, obje ve imge üzerinden açarak, genişleterek böyle biraz fenomenolojik bir e, mekan yaratmak. Hani... Belki de enstelasyon deyip işin içinden çıkmak lazım <gülüyor> ama yani farklı malzemeleri kullanarak bir araya getirilen bir, bir hikayeleştirme süreci. Yani tam tarihsel değil, tam belgesel değil ama o oralara da giderek, onları da kullanarak oluşan bir yaratma süreci. Bir kısmı onunla alakalı yani gerçek insanlarla röportajlar üzerine ve o işleyişi anlamak üzerine hem tarihi hem bugün de nasıl oldu bir yandan da biraz da mitolojik ve arkeolojik boyutu var çünkü hani bir takım spekülatif objeler yaratarak bunlar üzeri tarihsel olmayan belki aslında var olmayan ama biraz da hani süreel bir şekilde bu anlattığım dinamiği yakalayan objeler yaratarak dinamikten kastım ham madde, enerji, insan fikirleri gibi bir bir vessel yaratmak yani bir araç. Çevri evet, bir araç. Yani, Taşıt daha doğrusu. Evet, bir su öyle hı hı şey hı hı. Hani, Belki de onun bir fragmanı yani tamamen kendisi de değil. Öyle bir şey, şeyle fuki şey. yani şey gibi, eee, yani ham maddenin, ham maddenin doğun kimisi ne uyarlanmış hali gibi. Daha baktım açık Kasım 2020'ye kadar zaten oradaki misafirliğin evet. devam ediyor olacak. Neydi? Evet. Lower Manhattan. Cultural, Cultural Council, Normalatin Cultural Council, Governors okay. Island Art Center Residency. Evet, oldukça uzun evet, bir hayat var. İki de zaman var çünkü yani bir sürü şey yani biraz hala yani bazı şeyleri bir hava tutmayı seviyorum yani tam Hı -hı. şey olmamasını yani açık uçlu kalmasını İşte ama işte 2 Kasım 2020'ye kadar işleri bağlayacağım hayatı geçecek. Peki soruyu bir de tersten sorayım. Yani 2001 yılından beri New York'ta yaşıyorsun. Artık buraya yerleştin. Eğitimini burada tamamladın. Profesyonel hayatın ve sanat kariyerin burada devam ediyor. O yüzden hani bu kente nasıl cevap veriyorsun ya da buradaki gerçeklik, buranın tarihi seni ne kadar ilgilendiriyor? İşlerine ne kadar yansıyor diye sordum. Şimdi geriye dönüp İstanbul'un ya da Türkiye'nin tarihi ya da kentsel gerçekliği seni ne kadar enterese ediyor. Yani eminim çok ilgilendiriyor o ayrı ama işlerine yansıyor mu? Şu anda Türkiye'yi ilgilendiren ya da Türkiye'de çalışmakta olduğum bir proje var mı? Evet. İki soru gibi hızlı cevap vereyim. Bir kere yani doğup büyüdüğüm yer, bir noktadan sonra gündelik ilişkiyi kaybetmiş oldum. Yani başka bir yerde yaşıyorum sonuç olarak ama hani oranın içinden geçtiği süreçler, yaşanılan tarihsel süreç, Onun ben benim onla olan ilişkim hep işlerimde düşündüğüm bir şey yani benim bir birey olarak sanatçı olarak ve hani kesinlikle uzakta yaşayan biri olarak kurmam gereken ilişki, rol belki bir borç ilişkisi ne tür bir borcum var hani doğduğum yere kullandığım imkânlara geleceğe geleceğine olan geleceğiyle olan ilişkimle ona karşı, karşı tavrım ne olmalı? bunlar hep işlerde olan olduğan düşünceler ee, ama daha şey olarak daha son şu anda e, bir proje olarak e, üzerine çalıştığım bir proje var o da Eskişehir'de bir proje e, lüle taşı üzerine lüle taşı lüle taşı üzerine bir proje e, biraz biraz tesadüfler ve hani mucizeler sonucu Eskişehir'de bir süre bir vakit geçirmeye şansım oldu e, o sırada e, hem bir e, yani lüle taşı ve onun ekonomisi günümüzde biraz hani yok olan bir aslında yani hem ham maddenin kendisi yani mineralin kendisi yavaş yavaş bitme sürecinde olan bir şey çünkü lüle taşıyı bir tek eskişehirde yani e, Amerika'da belli bir noktalarda bazı noktalarda çıkarılan bir taş ama hani en şey saf artık doğru kelime tam ne bilmiyorum ama en şeyi en iyi bilgiler taşı şey Eskişehir'den çıkıyor Hı. ve hani onun da bir şeyi var, bir limiti var. Rezervler tükenmek üzere Rezerv... anlamında mı diyorsun? Ha, evet, rezervler tükenmek üzere. Zaten hani dünya da tükenmek üzere olduğu için çok da hani çok da sürpriz bir durum değil Aynen. bu. Zanaat olarak da tükenmek üzere. Yani tabii yani o bittikçe e, zanaat olarak da e, talep, arz talep açısından da yani o kolay bir geçim şeyi değil, yolu değil. Oysa her şey biraz o öyle bir noktada. ...benim eee hala işletilen madenlerden birine inme şansım oldu. 50 metre derinliğe eski, eski şey eski hayatım, dışında, biraz evet. dışında. Evet. Eee ve çok çok çok çok çok ilginç bir yani çok çok ilginç bir tecrübeydi. Bir kere yer altında benim için bir ilkti. Ben az, daha önce başka bir şekilde bir madene yer altında 50 metre derine inmedim. Eee o tecrübede bir kere çok müthiş bir sessizlik. Yani Yukarıdaki şeyin eee hem doğal olarak hem de insan eliyle yaratılmış düzenin altta başka bir meta boyutundasınız yani çünkü orada da dehlizler var ve yani çok ciddi bir alanı kaplayan tüneller. Ama bambaşka bir sessizlik ve çok da, çok çok temiz bir hava var. Oksijen var. Hani tam birkaç kişiyle beraberdik onlar gelmediler. Çünkü hem şeytan klastrofobik ya yani mekandan korktular hem de havasızlıktan tam tersi çıktı. Neyse yani çok o madenin içinde olmak ayrı bir tecrübeydi. Bir takım zanaatkarlarla tanışma konuşma biraz yaptıkları işe bakma fırsatım da oldu. Yani onun da şöyle ilginç bir boyutu var. Lüle Taşı yani modern Türkçük Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce bir Viyana'lılar ya yani Avusturyalıların çıkartıp imtiyazı çıkartıp Viyana'da işlediği ve o peopleları falan yaptığı bir şey dolayısıyla Avrupa'da falan bilinen adı da Merchan yani Almanca bir ismi var evet. çünkü şeyi o o kültür ve sanat aslında Viyana'da konuşulanmış bir sanat modern cumhuriyet bunu lokal bir bölgesel bir ekonomiye çevirebilmek için işlenmiş lüle e, taşını yurt dışına çıkarmayı iş şey yapıyor, e, yasaklıyor. Yani ben de sana işlenmiş, işlenmiş şeyi sormacaktım zaten. Hani heykel üzerine düşünen biri olarak lüle taşını na nasıl ve neden bu kadar ilgilendiğini anlamak çok zor değil. Ama bir taraftan da genel olarak senin hep böyle bir e, kamusal alanla siyasetle ideolojiyle ilgilendiğini de biliyorum. O yüzden Lüle Taşı meselesi nereye bağlanacak, ucu nereye gelecek diye merakla evet. dinliyordum. Böyle evet. bir yere de bağlanıyor demek ki. Yani Lüle Taşı Türkiye'den yurt dışına çıkartılamıyor aslında. Yani ham madde olarak çıkartılamıyor, tamam. işlenmiş olarak İşte eskiden Viyana'ya gidip oradaki daha üstas anahtikarların falan işlediği bir şeyken artık illa Türkiye'de işlenmiş olması gerekiyor. Evet yani böyle bir ulusallaştırma hmm. teşebbüsü var. Yani sanırım şu an hala öyle bir şey var ama o bir arkaik bir şey yani artık hani onun o bir cumhuriyetin hani atılımlarından biri de o hani millet taşı şeyi eee bize ait olsun şeyi. Ya benim onunla olan... evet yani senin seni neden bu kadar cezbetti ve ilgilendi? Benim beni ilgimi çeken şu bir kere dille dil dil imge obje arasındaki ilişki. Çünkü şu anki durum şu yani bu sanatkarlar bu işi öğrenmiş işin ehli insanlar ama onlardan istenilen imgeler hı hı e, başka bir kültüre aitim imgeler. yani imgeler? E, Beyaz Avrupalı kadınlar, yani o rokoko düşünebileceğin şeyler ya da e, e, mesela... Pop kültür şeyleri mi? Yani bir yandan tarihi pop, pop kültür. E, mesela Amerikan İç savaşının People askerleri falan gibi. Yani bizim coğrafya ve tarihimizle çok alakası oldu. Bizim derken Türkiye'nin coğrafya ve tarihi çok alakası olmayan başka bir istediği objeleri üretiyorlar ve bu objelerin kültürel, tarihsel, borutuyla olan ilişkileri aslında yok. Ama e, resimsel, heykelsel ilişkileri çok fazla. Yani o yüzleri yontuyorlar çünkü. Ama şeyiyle... O konteksli bir alakaları yok. Benim ilgimi çeken bu. Hani hatta şeye kadar gidiyor. Hani şimdi Lord of the Rings hani yüzüklerin efendisi fikri isteniyor. Eneas'ın dışında. Tabii onlarda onu yapıyorlar yani people olarak. Peki yine zaman. satış yurt dışına doğru mu? Tabii tabii. Yani hani yurt dışı pazarına yönelik yine bir üretim var. Ya da benim aklım kıyırlı hani ekonomik olarak manalı olan şey o. Yani yurt dışına. Peki sen ortaya nasıl bir iş çıkartmayı planlıyorsun bütün bunlarla? Ben bir de şey boyut var söyleyeyim yani devlet mekanizmalarının, sınırların hı hı. bir maddenin sanat objesi mi yoksa ham madde mi yoksa hani ne olduğuna karar vermesi onun regulasyonu hani benim elimi çeken şey biraz da o. Ha, sen bir tane mültaşını hatta buraya New York'a getirdin galiba değil mi? İşleyip de getirmiş o. Tabii ben şimdi bu bu tarihi biraz okuyunca yani zaten çok o, o da o da bir spekülasyon yani şey beklentisi çok doğru değil hani havalimanında bavulunu durduracaklar bilmiyorum aslında belki de olabilir hani açacaklar ve hı bu lüle taşı ama ben kafamda böyle hayal bir konuşma kurdum yani hani gümrük görevlisi bu lüle taşı işlenmiş mi işlenmemiş mi yani hangi noktada işlenmiş oluyor ben zanaatkarın bana hediye ettiği ham taşına e, kendi çapımla bir yüz e, <gülüyor> şey yaptım yani i̇şte yontum şey ama ya. hani onun şeyini o, o onun sınırı hani bir fiziksel sınırlar bir de hani maddeyle imge arasındaki sınırlar hani geçişler benim ilmi çeken şey o yani hani onun üzerine bir şey yapmak istiyorum yapacağım projenin Yine video ile ilgili bir kısmı var madenin içinde geçen, yani maddenin çıkarılması ile ilgili. Bir de hani maddenin şekil, şekillendirmesi ile ilgili ve de gümrüklenmesi ve ve gene seyahat etmesi, su projesinde olduğu gibi su ve maden projeleri kafamda aslında bağlantılı bir projeler. Harika. Peki Barış Göktürk ile birlikteyim. Şu anda New York'ta Columbia Üniversitesi bünyesinde onun atölyesindeyim bu kaydı yaparken. Son olarak şeyi de sorayım, buradaki atölye zamanının nasıl geçiyor, diğer sanatçılarla etkileşimin ne durumunda? Ortak bir şeyler yapıyor musunuz? Nasıl hayat genel olarak Kolombiya'da? Son kalan 1 dakikamızda onu konuşalım. Bizlere teşekkür edeyim. Sonrasında. Ben teşekkür ederim. Çok yoğun yani, çok çok çok, çok geçişli bir yer yani hep sürekli bir sürekli bir etkileşim içindesiniz. Çok aslında şeye yani ilk başladığımız konuya döner gibi, atölyede çok böyle yalnız kalarak meditatif bir ortamda ürün ürün e, e, iş ortaya iş ortaya iş ortaya çıkartmak kolay değil aslında yani daha çok etkileşim üzerinden belki ko kolaboratif projeler ya da e, öneriler ve önermeler ve böyle şeyler üzerinden yürüyor benim için e, uyumuyorum e, çünkü diğer işler devam ediyor yani hem kendi e, Diğer ders verdiğim yerlerdeki işlerime devam ediyorum. Ee, hem başka projelere yani okul dışındaki projeleri de devam ettirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla yani uyumaya pek vakit yok. Ee, yoğun geçiyor. Ee, Peki burada gitmeyi en çok sevdiğin sanat kurumu nedir? Bize bir şeyler desek New York'tan. Aa, bak bu soruya... Bu soruya çalışmamış değil mi? Sanat kurumu. Bilmem yani gitmeyi sanat adına gitmeyi en çok sevdiğin yer kurum olmasa da olabilirdi. Yani New York'ta sanatçılar için hayat hakikaten zor. Yani şey e, mekan, yani kira, ciddi bunlar çok ciddi problemler. Bu bir yandan da Brooklyn'de e, ciddi bir alternatif sanat ortamı var. Yani galeri yürüten sanatçılar, projeler, hani bir mahalle bağlamında hani öyle öyle mekanlar hala var. E, O dışında e, isim isim söylemek gerekirse Chimney diye ilgi, ilginç bir yer var. Baca. Hı. Eski bir fabrikanın baca kısmının e, sergi mekanlaştırılmış hali. E, Knockdown Center diye bir yer var. O da, eski, o da gene bir fabrikayın... Yani sonuçta New York post endüstriyel bir hı hı. şey yaşıyor ve dolayısıyla bir takım böyle mekanlar var değil mi? hani Ee, onlar çok çabuk kurumsallaşıp sanatçıların elinden çıkıyor hani bu da o e, gentrification'ın e, ne denir? E, Modernalaşma diyorlar, soylulaştırma diyorlar evet, farklı ifadeler var. O bitirilme. süreci bir parçası ama hani o sanatçıların yakaladığı o anı siz de yakalayabilirsiniz bu bu süreçte. Çünkü kurumsallaştıktan sonra çok da bir anlamı kalmıyor bence. Ee, böyle yerler var New yani o açıdan bence zengin bir şehir. Harika. Peki, Barış çok teşekkür ederim. Bize ayrılan zamanın sonuna gelmiş olduk. Hatta bir parça çalacaktık seninle. Bir sonraki programda diyelim ona. <gülüyor> peki. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam. Harikadan Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.